94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi programın bu bölümünde bir permakültür köyünden bahsedeceğiz bir proje. Belki daha önce dinlemiş dinleyicilerimizin hatırında kalacak bir haberin esasında devamı bu. Bir iki hafta önce Akdeniz Permakültür Buluşması kapsamında Açık Dergi'ye telefon üzerinden bir takım konuklarımız olmuştu. Permakültür deneyimin içinde bulunan insanlar. Panarkanıkoğlu bahsetmişti esasında bu projeden. Kendisi DATÇA Bostancık e, köyünde de permakültür çalışmalarına devam ediyor. Orada hem küçük tarlalar var DATÇA'da hem de sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmaya çalışan bir permakültür projesi var. E, bir kolektif var demişti. Şimdi esasında e, söyleşinin bu kaldığı yerden biraz devam edeceğiz. Fakat Panar Koğlu ile konuşmayacağız bu sefer. E, Durkan Dudu telefon attığımızda şu an Açık Radyo programcısı kendisi ve bugün için de Açık Dergin'in gönüllü muhabiri diyebiliriz onun için. Merhaba Durkan. Selam Gözde. E, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Burası çok sıcak. <gülüyor> e, o yüzden biraz mayhoş geliyor sesim olabilir. E, ama iyiyim, gayet iyiyim. Evet, zaten Türkiye'nin geneliyle ilgili bir durum bu sanırım. E, sıcaklık. <gülüyor> Şimdi sen e, pazartesi gününden beri oradasın. Tabi ismini de evet. e, sanırım biraz daha belirli bir şekilde söylemek lazım. Datça sürdürülebilir Yaşam kolektifi, Gelemer Permakültür Projesi değil mi tam olarak ismi? Doğrudur, evet aynen öyle. Hı -hı. E, bir gönüllü ben... olarak oraya gittin. Evet pazar teslimi geldim e, zaten bu kesimlerdeydim ben e, yani Türkiye'nin güney güney batı kısmındaydım hı hı. E, yolum da buradan geçti şöyle hem daha önceden duymuştum burayı özellikle birkaç hafta önce yaptıkları bir çağrı olmuştu e, bazı mail grupları üzerinden ve internetten hı hı. hem de arada bazı işte e, bu dünyalar biliyorsun genelde küçük oluyor arada bazı ortak tanıdıklarımız da varmış. O yüzden yarı tesadüf, yarı bilinçli bir şekilde kendimi burada buldum pazartesi günü. Hı hı. Ee, pazartesi'den beri e, ne yapıyoruz? Aslında sabahları kalkıyoruz. E, erken kalkıyoruz. Çok erken olmamakla birlikte. Çünkü hava sıcak. Dolayısıyla belli bir saatten sonra zaten uyuyamıyorsunuz. Hı hı. Ee, şu anda burada kalan Yasemen ve Cansın var iki kişi, onlar birteyim ben de. üç kişi oldum yani hı hı. Ee, öğlene kadar veya öğlen sonrasına kadar ev içinde veya gölgede yapabildiğimiz bazı işler oluyor, onları yapıyoruz beraber. Ee, dün mesela bir tane elek yaptık ee, çelik tellen, toprağı elemek için gölgede hı hı. ve e, öğleden sonra da akşam üstüne doğru da e, daha çok bahçede yapabileceğimiz taşıma, kazma, e, nakletmek gibi işleri yapıyoruz. Akşamda zaten. E, Gayet güzel muhabbetimizi ediyoruz ve e, sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Muhtemelen bir sonraki gün yine erken kalkılacağı için erkenden de e, gün bitiyor diye tahmin ediyorum. Evet yani çok çok erken kalk, erken e, yat prensibine uyduğumuz söylenemez. Özellikle <gülüyor> muhabbet çünkü çok güzel oluyor. O yüzden <gülüyor> akşamları biraz daha geç oturabildiğimiz oluyor. Hı hı. Ama e, bu da gerçekten tam bir imece... E, havasında diyebilirim. İmece e, düşüncesiyle hareket ediyoruz. Üç kişiyiz gerçi. Yani çok e, geniş bir kitle olmadığımız için biraz ufak bir aile gibi de oluyoruz aynı zamanda. Çok samimi bir ortamda oluyor. Hı hı. E, ama bütün işler beraber yapıyor Şimdi biraz önce Yasemen ve Cansın var dedin. Ben üçüncü kişi oldum hı hı. dedin. Biraz belki e, bu noktada Gelemer'in e, Kısa tarihinden de bahsedebiliriz. Yani ne zaman e, orada esasında permakültür başlamış, kimler başlatmış ve genel olarak e, kaç kişinin barındığı, e, üretim yaptığı bir alan orası? Ben de aynı soruları sordum. Geldikten sonra biraz muhabir e, dürtüsüyle. E, şöyle Datça Sürülebilir Yaşam kolektifinin e, bir dostlarının e, buyurun kullanın demesiyle e, oturmaya başladı bir arazideyiz şu anda biz. Hı hı. Datça merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. Hızır köyü yakınlarında veya sınırları içerisinde diyebileceğimiz hı hı. Datça sürdürülebilir Bir Yaşam Kolektifi 20 Temmuz 2011'de şu anda da benim hatta verandasında oturduğum evde ilk defa toplanmış 15 kişi kadar bunların tamamı Datça'da yaşayan insanlar ve bir şekilde permakültüre Sürürlü Bir Yaşam'a gönül vermiş bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Bu bir sene boyunca yani 20 Temmuz 2011'den işte geçtiğimiz yaklaşık bir ay öncesine kadar da beraber toplanmaya devam etmişler. Fikirler geliştirmişler. Hı hı. Ne yapabiliriz? Bunun araştırmasını yapmışlar. Birbirlerini daha çok Datça'da Çevre Derneği ve yine Datça'da kurulan Yerel Tarih Derneği üzerinden tanıyan insanlar. Yine Datça'nın yaşadığı ekolojik veya toplumsal sorunlar üzerine çeşitli panellerde bir araya gelerek tanışmış insanlar. Hı hı. Buraya bu ve bunun yaklaşık bir ay önce de e, şu anda o bahsettiğim 11 dönümlük arazide, e, ortasında da bir ev bulunan bir arazide e, yerleşelim ve başlayalım demişler. E, arazinin sahibinin de önerisiyle. Şu anda Yasemem ve Cansın var burada yaşayan. Yaklaşık bir aydan beri sürekli olarak burada yaşamaya başlamışlar. Bayağı da şey yapmışlar aslında bir ayda. Ben geldiğimde bir aydır sadece hatta 3 haftadır burada olduklarına pek inanamamıştım Çünkü yüzyılda e, ...terle çevrilmesi gereken yerleri çevirmişler. Ee, bir kümes e, için... ...daha doğrusu bir, yani birkaç ufak barınak inşa etmişler. Hı hı. E, hendekler aç, açmışlar... E, ...bu şekilde yani... ...bir dere var aslında arazi noktasından geçen... ...bunun suyunu daha yönetmek adına... ...hendekler açılmış. E, bazı işte evin bir defa... ...yaşanabilir bir hale getirilmesi sağlanmış. Hı hı. Evde ...kısaca isterse anlatayım... Tabii. ...bu e, iki tane birbirine yapışık şekilde duran... ...ikiz ev şeklinde ortak bir mutfağı olan... Dolayısıyla yani en azından 5-6 kişinin içine rahatlıkla ikame edebildiği, oturabildiği, yaşayabildiği bir ev. Hı hı. E, yani temel gereksinimleri de olan bir ev. O açıdan hani konfor kısımda eksik kalmıyor diyebilirim. Hı hı. E, arazi dediğim 11 dönüm ve ya oldukça büyük bir arazi ve yapılacak birçok şeyin olabileceği bir arazi. Yakın zamanda... Ee, burada Mustafa Bakır da buradaydı Benim geldiğim günden hemen önceki gün galiba ayrılmış o da hı hı. Ee, Marmaric'den o da hı hı. Buraya, Onda dahil olduğu birçok gönüllü de gelmiş benden önce Önümüzdeki günlerde yine başka gönüllerin gelebileceği e, ihtimalleri var şu evet. anda aklıma gelen bakıyorum başka bir şey var mı diye de etrafa bakıyorum. Şöyle ki, çok ağaç görüyorum, hendekleri görüyorum aklına gelen bir şey. Senin var mı sorun? Şimdi aslında var evet şey düşündüm. 11 dönem epey büyük bir araziden bahsediyoruz. Şimdi ben bir tane bloğu var bu arada. belki onu da şimdiden söylemek lazım. nokta blogspot.com. Orada neredeyse gün gün bir günce hazırlanmış bu proje hakkında. Ve bir proje sunumu gördüm. Orada esasında su ve toprak imkanlarının bir envanteri dökülmüş. Bitki imkanlarına da yer verilmiş. Yani Merak ettiğim şey oldu. E, oradaki su ve toprak yapısı ve e, hangi bitkilerin yetiştirildiğiyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Nasıl hallediliyor bu işler? Hı hı, tabii. E, doğru. Olsunumu ben de daha önce görmüştüm. Dün de Yasemin e, bu program öncesi bana antrenman olsun diye aslında bu baştan sona bir, bir kez daha yaptı olsun. Hı hı. O yüzden e, yani detaylı bir bilgiye sahip olmaya çalıştım ben de. Hı hı. Şöyle e, buradaki... Arazi yani Gelemer denen yer aslında Gelemer bir dere. E, Datça e, yani merkezine yakın bir koya dökülüyor. Ve bu Gelemer deresi tabi dolayısıyla hafif eğimli bir arazideyiz şu anda. Hı hı. Toprağın yapısı e, çok killi hatta neredeyse sırf kil e, ve çok taşlı. Örneğin biz dün ve önceki gün önemli bir süremizi e, işte yapılan, Düşük yatak, e, bostanlar için yapılan düşük yataklar vardı. Onlardaki taşları ayıklamakla geçirdik. Taşları Hı -hı. ve büyük toprak parçasını ayıklamakla geçirdik. Gerçekten taş arazi. Su da şöyle, e, yani kışın çok yağmur yağıyor. Daha doğrusu oldukça çok yağmur yağıyor yaklaşık beş ay boyunca. Ve yağdımı çok yağıyor, öyle diyebiliriz. E, bu durumla e, toprağın kirli olması birleştiği zaman da suyun toprak tutma kapasitesi oldukça azalıyor. Hı -hı. O yüzden zaten bir de e, arazi yönetiminde de kendileriyle alakalı olmayan bir takım yapılmış yanlışlar var geçmişte. Yani yandaki arazi sahibinin örneğin e, dere yatağını sürekli toprakla kapatmaya çalışması gibi veya dere yatağını önceden yol yapılmaya e, gayret edilmiş olması gibi. Dolayısıyla suyun taşma durumları da oluyor. Taşan su şu anda onların boston olarak e, ekime hazırladıkları bölgeye taşabiliyor ve yazında tabi şey e, ciddi bir buharlaşma var ve yağmur yok. Yani kışın çok yağın, yağ, yazında e, hiç ve çok buharlaşan bir Hı. bölgeyle karşı karşıyayız. Bu da aslında tam da permakültürcülerin çok böyle e, tabi zor da olsa bence zevkle e, ele aldıkları bir, bir takım sorunlar beraberinde getiriyor ve permakültürünün zaten bir anlamda anlamı olan o akıllı tasarım yani biyolojik döngülere, ekolojik döngülere akıl, uygun akıllı tasarımlar için burası aslında çok güzel bir deneme sahası hı hı. ve şu anda da birçok şey daha başlangıç seviyesinde yani az önce de bahsettim örneğin rüzgar perdesi için dikim hazırlanan bazı toprak yani bölümler var. Burada dikimek istenen bazı ağaçlar var. Arazi şu anda çoğunluğu zeytin olan ufak bir parsel var. Hı hı. Ee, bir dönümden biraz daha ufak olan bir parsel. Ee, badem yani gıda ormanı haline getirilecek olan büyükçe bir parsel var. Burada yaklaşık yani uzun vadede 300'e yakın türün e, beraber bulunmasını hedefliyorlar. Önümüzdeki birkaç senelik veya 3-4 senelik orta vadede ulaşılması istenen bir hedef bu. Eee zeytinliğin yanında bunlar hep derenin diğer tarafında kalıyor bir sera bölgesi var. Daha doğrusu seranın sadece tellerden, demirlerden konstrüksiyon duruyor şu anda orada. Oraya da bir Datça'daki e, yerel ve endemik özgü e, farklı türlerin aslında fidanlarının yetiştirileceği bir, bir, bir anlamda o e, fidanların, o türlerin koruma altına alınca bir nevi ne diyelim bunun için e, fidan e, gen havuzu veya gen bahçesi hı hı. fidan bahçesi gibisinden bir e, şey dönüştürmek istiyorlar. oluşma dönüştürmek istiyorlar. Arsada yapılacak çok şey olması hem yakınlarında hem de hem topraklı hem ev için hem barınaklar için aslında permakültüre gönül vermiş veya permakültürü yapan ama biraz da öğrenmek isteyen veya permakültürü bilen ama uygulamak isteyen veya permakültürü hiç bilmeyen ama e, bu konularda kendini geliştirmek biraz öğrenmek uygulamalı bir şekilde öğrenmek isteyen insanlar için çok ciddi bir laboratuvar ortamı da sağlıyor aslında. Bu anlamda da çok uygun bir yer. Evet. Biraz önce de 300'e yakın bitki dediğin ki dönem için. Tabii çok ciddi ve Hı -hı. önemli bir rakam söylediğin. Şimdi bu öğrenmek isteyenlere nasıl açık olabileceğini bu kolektifin onu soracağım ama bu konuşma için de aklıma bir şey takıldı esasında. Yani ben permakültür konusunu gerçekten şimdiye kadar yaptığımız çok kısa dönemde yaptığımız kısa sohbetlerden biraz anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla yolun çok başında olduğunu söyleyebilirim bilgi olarak. Senden öğrenmek istediğim şey Şimdi e, güney ve işte o civarda biraz dolaştığını söyledim. Bilmiyorum daha önce e, yine bir permakültür kolektifinin içinde mi yer aldım? Fakat hani bu... E, Bahsettin ya özellikle Gelemer'de de bu uygulanabiliyor yani ekolojik olarak bir tasarım sistemi hani o yüzden ne kadar çok belki problem varsa o problemin çözümüne yönelik daha fazla alıştırma sağlayabiliyor böyle bölgeler. Peki genel olarak permakültürde uygun arazi ya da uygun iklim bu tip şeylerden bahsedebiliyor muyuz? Mesela Türkiye üzerinden düşünürsek hani güneyde ya da Ege'de ya da Akdeniz'de biraz daha mı kolay uygulanabilir bir şey permakültür dediğimiz mevzu? Permakültür dediğimizde aslında özellikle son 10 yıllarda ortaya çıkan ve aslında ortaya çıkmaktan çok su yüzüne çıkan diyelim ile bütünleşik doğanın kendi döngülerini bırakın doğanın kendi döngülerine karşı gelmeyi değil o döngüleri uyumlu ve hatta o döngülerden yararlanarak gelişen pratikler bütünlerinden bir tanesi permakütürde aslında. Hı hı. Kalıcı tarım anlamına geliyor biliyorsun. Hı hı. Ve e, bu anlamda yani permakültürcü dostlarının yanında da ben belki bunları söylemek için çok yetkin bir insan değilim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebileceğini düşünüyorum hem permakültür hem doğayla e, uyumlu diğer tüm pratikler ki bunların başka şeyleri de var e, permakültürle çok benzer özellikler gösteren başka isimler de var e, bunların tamamı her türlü arazide yapılabilir şeyler yani benim şu anda aklıma sınırlı bilgimle gelen örneğin çölle e, permakültür uygulamalarıyla ee, İsrail'deydi yanlış hatırlamıyorsam Çöldeki bir, yani çöl bir alanın e, nasıl e, bir bahçe haline getirildiği gibi evet. örnekler geliyor şu Hı -hı. anda hayal meyve hatırladığım 3-4 sene önceki izlediğim, okuduğum, edindiğim bilgilerden. O yüzden şunu söylemek lazım aslında. Datça'da evet permakültür zaten Türkiye'de genel anlamda çok ciddi bir yükseliş içinde olduğunu gözlemliyorum ben de. Datça'da ama hem e, senin de konuşmanın başında söylemiştin Pınar ve Tuğrul'un ilgilendiği Bostancı'taki e, arazi var. Hmm. Yine permakatür yaptıkları. Burası da e, yine Pınar ve Turul'un da aslında içinde olduğu sürdürülebilir yaşam kolektifinin e, o, ya, beraber halletmeye etmeye kotarmaya çalıştığı ikinci bir ayrı bir arazi. Ki Pınar ve Turul da burada olmuşlar. Yasemin özellikle bahsetti. Buraya özellikle destek verdiklerinden e, sürekli destek olduklarından bahsetti. O yüzden Datça Yarımadası şu aralar e, permakültürün, e, Türkiye'de permakültürün geliştiği bölgelerden bir tanesi ve daha da bunu gözlemlemeye devam edebiliriz diyebiliriz şu noktada sanıyorum. Hı. Ama öte yandan on, şunu da söylemek lazım. Permakültür her türlü toprak yapısında, her türlü ekosistemde daha doğrusu uygulanabilir bir sistem. Çünkü zaten o ekosistemin kendi döngülerini taklit etmek, onları e, bir anlamda kopyalayarak e, o tasarımı kendi içine bulunduğu araziye gönderiyor. ...yönlendirmek gibi bir iki üzerinden hareket ediyor. Hı hı. Yani doğa olduğu sürece aslında permakültürde her yerde yapılabilir. Kesin, kesinlikle. Ya esasında evet biraz önce söylediğin bu çöl... ...benim de hemen bu söyleşi sırasında aklıma geldi. Bu bahsettiğimiz Pınar Kınıkoğlu'nun da e, konuk olduğu... E, Yeni başlayanlar için permakültür programında Talep İbrahim isimli bir e, permakültür uygulayıcısı konuğumuz olmuştu. Örneğin Batı Sahra'da e, yaklaşık 5-6 senedir devam eden bir e, ev bahçeleri sisteminden bahsetmişti. Yani çölün ortasında e, hiçbir şekilde hiçbir şeyin olmadığı sadece kumun ve taşın olduğu bir yerde biz bu bahçeleri kurabilmiştik permakültür sayesinde demişti. Dolayısıyla hani bunu bir kere daha belki e, vurgulamak senin e, ağzından da önemli. Evet. Şunu da bir gözle pardon ee, sözümde kesmiş oldum ama Yok, rica şeyi de söylemek lazım belki biz genelde doğa dendiğinde veya e, ekosistem dendiğinde aklımıza ilk gelen şey örneğin orman oluyor. Çünkü ormanda gözlemleyebiliyoruz gerçekten yeşil ağaç var işte tipinde mantar var falan hı hı. ama aslında her türlü ekosistem kendi içinde son derece güçlü bir döngüye sahip. E, güzel ekosistem yani bu çöl örneği çok güzel çölle bir ekosistem ve orada da doğanın kendi e, döngüleri ve o ekosisteme da, e, müdahale olan tüm elementleri e, doğayı taklit ederek kullanılırsa çok güzel sonuç ulaşılabilir. Aynı yani şey bozkırlar için de geçerli genelde bozkırın toprağına yavan topraklar geçeriz ama e, senin de söylediğin örneğini çok doğru olarak verdiğin gibi aslında permakültür ve diğer tüm doğayla bütünleşik tarım e, ve toprak uygulamaları tüm ekosistemlere gerçekten yapılabilir. Hı hı. Durukan peki şimdi son bir sorum olacak. Evet. Sen oraya bir gönüllü olarak gittin ve öğrenmek isteyen, uygulamak isteyen kişilere de permakültürü açık bir hani neredeyse yapay kelime anlamıyla söyleyeyim laboratuvar görevi görüyor şu anda Gelemer. Dolayısıyla oraya gitmek isteyen bu programı dinlemiş olan dinleyicilerimiz oraya nasıl gidebilirler ve oraya gittikleri zaman nasıl bir gönüllülük örgütlenmesi içinde olacaklar onu sorayım son olarak. Tabii bu da Yasemen de konuştuk ve kolektiften diğer kişilerle de görüştük. Onlar şu anda için çok başında dolukları için nasıl hareket edeceklerini düşünüyorlar. Hı hı. Bir yandan kesinlikle gönüllülere ihtiyaçları var. Bunu da istiyorlar. Gönüllerini de buraya gelmesini, kalmasını istiyorlar. Gönüllülere şöyle bir çağrıları var. Eğer diyorlar 15 günden kısa süreli gelmek isterseniz bu biraz zorlayabilir diyorlar. Çünkü hı. hani burayı görmek, toprağa tanımak, eve alışmak vesaire zaten bir 4-5 gün sürdüğünü söylüyorlar haklı olarak. O yüzden 15 günde üstünde verebilecekleri öncelik vereceklerini söylüyorlar. Hı hı. Böyle ilgilen, ilgilenenler olursa Yasemin kendi cep telefonunun numarasını vermek istedi. Özellikle çünkü internet bağlantıları her zaman olmayabiliyor hı hı. ama cep telefonuna ulaşılabiliyor kendisine. Hı hı. E, 0532 442 9606 numarasından burada buraya gelmek ve yardımcı olmak isteyen e, tüm e, bireylerin kendisini arayıp kendisiyle konuşabileceğini özellikle letme e, ihtiyacı size Hı -hı. telefon numarasını istersen bir kez daha tekrar edeyim. Evet çok iyi olur arada çünkü gitti biraz. Evet Yasemen Güreşçioğlu Yasemen'in telefon numarası 0532 442 9606. Bu telefon numarasından kendisini arayıp e, ben de gelmek istiyorum diyebilirler. 15 günde üstü kalmak isteyenlere özellikle kapıları daha da bir açık. Zaten herkes açık ama daha hmm. da bir açık. Hmm, evet, Gelemel Permakültür Projesi'nden bahsettik. Datça'da 5 kilometre uzakta Hızırşah Köyü'nün sınırları içinde bir arazi burası. Durkan Dudu 3 gündür orada ve bize izlenimlerini aktardı. Durkan çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere. ol, görüşmek üzere.